Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba Nature dergisinde yeni çıkan bir habere göre bu Şubat ayında Batı Antarktika'da nadir görülen buzlu sulardan yararlanan bilim insanları bakışlarını ilk defa kıtanın kenarına tünemiş devasa bir buzula çevirdi. Twites diye adlandırılan buzul gitgide dengesini yitiriyor. Gördükleri ise korkutucu. Twites buzulu çökebilir ve çökerse Deniz seviyeleri yarım metreden daha fazla artar dünya genelinde. Kıyı şehirleri sular altında kalır. Uluslararası Twites Buzlu Ortak Projesi'nde bilim insanları robotik bir denizaltıyla buzulun dibine baktı ve toplanan veriler derin okyanustan gelen üç ılık su akıntısının buzun altını oyduğunu ve böyle giderse bir çöküşün yaşanacağı doğrultusunda geldi. Demo Vakfı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Kanal İstanbul Projesi'ne verdiği ÇED olumlu kararına kararın hukuka, kamu yararına ve bilimsel gerekçelere uygun olmadığı gerekçesiyle dava açtı. Açılan davada ÇED olumlu kararının yürütmesinin durdurulmasını ve iptalini talep ediyor Tema Vakfı, İstanbul'un tüm karasal ve denizel yaşam alanlarını, yeraltı suyu sistemini ve ulaşım sistemini tamamen değiştirecek olan Kanal İstanbul projesinin üst ölçekli mekansal planlama ve stratejik çevresel değerlendirme çalışmaları olmaksızın Sadece çet süreciyle yürütülmesi önemli risklerin göz ardı edilmesine neden oluyor. Üst ölçekte kapsamlı bir değerlendirmeden geçmeyen proje, gelecekte karşılaşılması muhtemel riskleri ve yaşanacak olumsuz sonuçları dikkate almadan hayata geçirilmeye çalışılıyor. Mevcut çet raporu bilimsel verilere dayanan önlemleri içeren bir rapor olmaktan uzak olduğu gibi, projeye itiraz eden yüz binlerce insanın kaygilerini gidermiyor. Proje alanında bulunan ve İstanbul'a halen su veren en önemli su rezervleri olan Sazlıdere ve Terkos havzası bu projeyle yok olma ve tuzlanma riski taşımaktı. ÇED raporuna göre Sazlıdere barajının büyük bir kısmı devre dışı bırakılacak. Projenin ÇED raporu tuzlanma riskine değiniyor ancak bu riskin gerçekleşmesi halinde ortaya çıkan sorunun çözümünün olmadığı değerlendirilmiyor. Proje ile yaklaşık 142 milyon metrekarelik tarım alanı yok olacak ÇED raporuna göre... 421 hektarlık bir ormanın Kanal İstanbul projesi nedeniyle de kesileceği açıklanıyor. Tema Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, güzergahta bulunan Terkos Gölü ve civarı Türkiye'nin en zengin Flora'ya sahip bölgelerinden biri. Kanal İstanbul projesi İstanbul'un Avrupa yakasını Trakya'dan ayırarak nüfusu yaklaşık 8 milyonluk yoğun bir adada toplayacak. Böyle bir izolasyona doğal yaşamında nasıl yanıt vereceği Şu anda öngörülebilir değil. Kanal güzergahı etki alanında bulunan Terkos Gölü, Sazlıdere Barajı ve küçük çekmece Gölü, kuşlar, iki yaşamlılar ve tatlı su canlıları açısından son derece önemli ekosistemler. Türkiye'de görülen 487 kuş türünün yarısından fazlası proje alanının da yaşamını sürdürmekte. Bu projeyle Türkiye'nin önemli kuş alanı olan küçük çekmece Gölü yok olacak ve tarihe karışacak diye açıkladı Tema Vakfı. Yine Tema Vakfı'nın bir başka... Projesiyle haberiyle devam edelim Avrupa Birliği su çerçeve ile uyumlu su yönetimi ve su koruma politikalarının hayata geçilmesini teşvik etmek için Türkiye'de su varlıklarının korunmasında katılımcılığın artması amacıyla bir proje yapıyorlar. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar doğrultusunda Temmum Vakfı ve proje ortakları Ankara'da su diyaloğu toplantısı yaptı. Toplantıdan öne çıkan başlıklar suyla ilgili sorunların çözümünde katılımcı nehir havza yönetimi yaklaşımının benimsenmesi ve Türkiye'nin su kanununun bir an önce çıkarılması. Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç projeyi şu sözlerle anlattı. Yaşamın olmazsa olmaz doğal varlıklarından biri de şüphesiz su. Ve tüm doğal varlıklarda olduğu gibi suyu da bütüncül bir yaklaşımla korumak ve kullanmak zorundayız. Su sıkıntısı olan bir ülke olarak kabul edilen Türkiye'nin su varlıklarının su politikalarıyla iyi bir biçimde korunmasını sağlamak artık bir zorunluluk. Bugün nehir havza yönetim planları çerçevesinde Türkiye'de 25 nehir havza bölgesi belirlenmiş durumda ancak ne yazık ki birçok kişi hangi havzada yaşadığını bile bilmiyor. Havzasındaki su varlıklarının durum konusunda bilgi sahibi değil. Ülkemizin hayat damarları olan 25 nehir havzasının yönetimine sivil toplumun ve halkın katılımını güçlendirmek ve farkındalık yaratmak amacıyla çalışıyoruz. Bu kapsamda havza yönetim heyetleri içerisinde ve tüm su yönetim süreçlerinde katılımcılığın artmasına arzu ediyoruz." dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nden yine su krizine dair bir başka haber. Akışıt küresel ısınma etkileri nedeniyle azalormuş Colorado Nehri'nin. Ve Amerika'da da milyonlarca insan için bu şiddetli su kıtlığı riski demek olabilir. Birim insanları Colorado Nehri Havzası'nda insan kaynaklı küresel ısınma nedeniyle kar kaybı nehrin güneş enerjisini daha fazla emmesini sağladı ve böylece buharlaşmada kaybedilen su miktarında artış oldu. Bunun nedeni de kar ve buzun güneş ışığını yani albedo etkisi olarak bilinen dünya yüzeyinden geri yansıtması. Science'da yayınlanan bu araştırma göre kar ve buz erimiş olarak Albedo kaybı her bir santigrat ısınma için Colorado'nun yani Colorado nehrinin akışını toplam su miktarını %9,5 oranında düşürüyor. Colorado Eyalet Üniversitesi'nde bilim insanı Brad Udall bu sonuçlar bize sera gazı emisyonlarını mümkün olan en kısa sürede azaltmamız gerektiğini söylüyor dedi. Nitekim azaltılmazsa.